Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orası Allah'ın evi olur. Hazreti Tevban radıyallâhu Rasulullah'ın kö azatlı kölesiydi. Bir gün geldi Efendimiz'in huzuruna, rengi değişmiş, zayıflamış, erimiş, sararmış. Rasûlullah'ın huzuruna, ''Ma gayyer alevneke ey Tevban'' ''Niye rengin değişti, hasta mısın?'' ''Vallahi ya Rasûlullah hasta da değilim, hiçbir ağrım sızım da yok ama bir dert düştü, ateş yaktı içim. Ne oldu? Ben dünyada seni hatırladığım zaman evde duramıyorum, ruhum çıkacak az daha seni görmemiz zor dayanıyorum, hemen geliyorum yüzcem halini görüyorum da yaşıyorum. O kadar seviyorum seni. Sensiz bir dakika duramıyorum. Ama şimdi bir düşünüyorum ki, ben de öleceğim, sen de öleceksin. Ahirette sen karanti cennetin en yükseğine gideceksin, peygamberlerin en yükseğine, makamına yüceltileceksin. Ben cennete gireceğim de şüpheli. ''Girsem bile senden aşağıdayım. Zaten giremezsem ebedi bir daha seni göremeyeceğim. Ben sensiz nasıl dayanacağım ebedi ahirette. Şu dünyada bir dakika seni görmeden duramıyorum.'' İşte sevgi, işte ispat, işte rabıta. Hayal ediyor Resulullah. Hz. Ebubekir derdi ki ''Ya Resulallah bir an mübarek yüzün, siman, suretin, gözümün önünden, hayalimden kaybolmuyor. Abdest bozacakken bile seni gözümün önünden ayıramıyorum, utancımdan abdestimi bozamıyorum. Bu kadar Efendimiz'i yerleştirmişler kalplerine. Sevgi budur. Biz nerede? Ya yakalmışız? Abdullah ibn-i Zeyd, Radıyallahu anh, Kurtubi tefsirinde zikrediyor. Rasulullah Efendimize söyleyeceğim aşırı muhabbeti, aşırı sevgisi olanlardan. Efendim dedi, vallahi seni canımdan da çok seviyorum, malımdan da evladım da her şeyinden çok seviyorum dedi Resulullah'ın yüzüne sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sansız dayanamıyorum ama ahirette ben nerede sen nerede biz nasıl görüşeceğiz? Hep düşmüşler o derde. Ya! Hemen ayet geldi. İrene bir delikanlı geldi öyle genç. Ya Resulullah anan baba merşeyim sana feda olsun. Ben seni görmemiş duramam. Yarın ahirette nasıl buluşacağız? Cık cık. Hep onu düşündüler ya, sevgiden işte. Ne buyurdum öyle? Estaelev billah ve men yut'il <gülüyor> والصديقين والشهداء والصالحين وحجل أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أي سوبان كوركما Ey ashab! Korkmayın! Ben sizi Habibim'den ayırmayacağım! Bana ve Peygamberime itaat edenler, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraberdir. Rasûlullah müjde etti onlara, cennette beraberiz, korkmayın. İstediğiniz zaman ziyaretim nasip olacak. Böyle sevdiler. Bak! Rasulullah vefat etti, bu Abdullah bin Zeyd hazretlerine oğlu gitti, bahçedeydi mübarek. Dedi, Rasûlullah vefat etti. O anda ne dedi biliyor musunuz? Tefsirde diyor. Ey Allah'ım dedi. Şu anda gözlerimi kör et. Habibim sevgilim Muhammed'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem bir daha onu cennette görünceye kadar hiçbir şey görmeyeyim ya Rabbi. dedi. Ve o anda durduğu yerde kör oldu. Ya. Resulullah vefat etti. Hazreti Osman dili tutuldu. Daha konuşamıyor. Hazreti Ömer'in aklı gitti, delirdi, ne dedi Muhammed ölmedi sallallahu aleyhi ve sellem, öldü diyeni keserim dedi. Yani aklını kaybettim. He? Sahabeden öylesi var, anında öldü, Rasulullah öldüğünü duydu, adam hemen öldü, kimisi felç oldu, kütürüm oldu kaç tanesi, kalkamadı. Ya, Fatıma anamız zaten yaşayamadı, Rasûlullah'ı böyle severdiler. Eş merkebi gitti, Resulullah'ın devesi şey gitti, kendini kuyudan aşağı attı. Resulullah öldükten sonra dayanamadı. Hayvan! Onu öyle severlerdi, her şey. Hurma kütüğüne yaslanıp hutbe okurdu. Üç basamaklı minber yapılınca minbere çıktı, cuma günü kalabalık cemaatta hurma kütüğü inlemeye başladı. Çocuk ağlar gibi, bütün cami halkı onun sesinden hutbeyi duyamaz oldu. Resulullah Efendimiz hutbeden indi, onu kucakladı. kurmada kütüğünü. Onu kucaklayınca o çocuk ağlarken nasıl sus susar yavaş yavaş öyle susmaya başladı. Resulullah <gülüyor> Benzül <gülüyor> levlem a'tenikhu lehenne ilâ yevmi'l kıyâmet Kucaklamasaydım onu kıyamete kadar ağlayacaktı. Şimdi o hurma kütüğü minberin altına gömülmüş onun üzerinde hutbe okunuyor Resulullah minberin. O zaman gömüldü. Ceylan onunla gelir konuşurdu, sırtlan onunla konuşurdu. Ha ağaçlar önünde secdeye kapanırdı. İnekler develer gelir secde yaparlardı Ya Rasulallah şikayet ederlerdi sahiplerinden ona. Ağaçlar selam verirdi ona. Taşlar selam verirdi ona. Sahabe-i kiram dediler izin ver bize secde edelim sana. Hayvanlar secde ediyor sana da biz daha akıllı başında adamız biz de secde edelim sana. Buyurdu. Ahad, li ahad. Bir insanın bir insana secde etmesi caiz değildir. Böyle. Kim de en bir iki insana diğer birine secde etmeyi emredecek olsaydım elbette kadınlara emrederdim kocalarınıza secde edin yani erkeğin karısında o kadar hakkı var demek yoksa ben kendime secde ettirmem buyur ama hayvanlar secde ediyordu yani ta, hürmet secdeci ya. saygı Allah ettiriyor hayvanı Sallallahu Teala Aleyhi onun sevgisi kalbe böyle yerleşmeli biz tabii görmedik onu bir kere gören zaten onu bir daha bırakması mümkün değil. Aşık olurdu ona. Onun güzelliği sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Rabbim dünyada görmekten mahrum etti. Rüyada görmeyi nasip eylesin. Amin. Cennette görmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Muhterem kardeşlerim. Onun sevgisi dinimiz, imanımız. Bize farz. Eddibu evlâdekum alâ telâtiğısal. Çoluk çocuğu da bu şekilde yetiştirmemiz emrediliyor. Çocuklarınızı üç huy üzere yetiştirin. ''Hubbi <gülüyor> nebiyyikum'' ''Peygamberinizin sevgisi'' ''Ve <gülüyor> hubbi ehli beytihi'' ehli i sevgisi'' Hz. Ali, Hz. Fatıma, hasan Hüseyin, on iki imam, ehli beyt. Ondan sonra Hz. Sıddık, Hz. Fatıma, dört halife, sahabenin sevgisi. ''Ve kıraatil Kur'an'' bir de Kur'an okuma sevgisi ve Kur'an okumak üzere yetiştirin diploma alsın da ne öğrenirse öğrensin. Maymundan mı türediğini öğrenecek? Ne gavurluk öğrenecek? Fark etmez. Mesele diploma. Allah Resulü'nün sevgisi nerede kaldı? Muhterem kardeşlerim. Şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kabri şerifinde haydır, diridir, işitmektedir ve görmektedir. Ve üzerimize de şahittir. Şu cemaat şu akşam şurada toplandı kadın erkek hepinizi vallahi tanır isminizle ne babanızın adını da bil o bilmez mi bir gün çıktı dışarı sahben o zoruna sağ elinde bir defter sol elinde bir dosya bu sahilde ne var bilir misiniz Allah ve Resulü Alem biz ne bilelim dediler <gülüyor> fihi esma cenneti ve esma ve ve esma ve tüm ve bunda Dünya kurulduğundan kıyamete kadar ne kadar cennete gireceklerin hepsinin isimleri yazılı. Babalarının da sülalelerinin de isimleri. Bu defter mühürlenmiştir daha ne artar ne eksilir. Allah'ın yazısı kesinleşmiştir daha bozulmaz. Bak nasıl defter elinde. Babalarının ismiyle. Sol elimde ne var bilir misiniz? Allah ve Resulü bilir. Fî esmâ vehlîn nâri ve esmâ bâhim ve esmâ Bunda da cehennemliklerin adları var. Eyvah oradaysak. Babalarının da sülalelerin de adıyla beraber falan oğlu falan cehennemlik olduğuna dair. Hepsinin adı verildi bana. Tüm mevculi alel-âhiriyem. Sonlarına mühür basıldı. Artık ne artar ne eksilir Allah. Bilmiyoruz biz. Neredeyiz, ne haldeyiz? Mevla ona Miraç gecesi evvelkilerin, ahirkilerin bütün ilimlerini öğretti. Onun bilmediği bir şey kalmadı. Mevla'nın ledün ilminden al. Efendiler, onun için diyorum ki, bu cemaate hazırdır, şurada şahittir. Mevla bu, resta'idu ve ku'l-i'melû amelekum ve rasûlühû Habibim söyle amel edin! Allah da görüyor, yaptıklarınızı peygamber de görüyor. İşte bu ayettir. Allah'ın gördüğüne zaten imanımız var. Rasûlü de görüyor. Kur'an söylüyor. Ne buyuruyor Rabbimiz ona? Esta'idu <gülüyor> billah! يا ايها النبي انا اوصلنا قشاهدا مبشرا ونذيرا جاءني الله باذنه بشوهاج منيرا فبشر المؤمنين Allahi ve vlen kebira ey işan biz seni ümmetine şahit olarak yolladık şahit kime derler mahkemede seni çağırsalar şahitsin diye dinlenmek üzere ne gördün anlat bakalım dese hakim sana sen desen ki ben şöyle işittim hakim kovar seni ulan işittiğinden şahitlik olur mu gördüğünü konuş şahit kime derler görgü tanığına derler herkes duyduğuyla şahitlik yapabilir mi ebama Resulullah ne buyuruyor biz seni şahit olarak yolladık yarın ahirette hepimizin üzerine şahitlik yapacak ne yaptığımızı okuyacak e burada bizi görmese şahitlik yapabilir mi şahit ne demek hazır burada bulunuyor ruhaniyeti bütün alemi kaplamış o ölmedi Mevla şehitler hakkında buyuruyor fî Allah yolunda öldürülen şehitlere ölü demeyin ''Vel eh ya, asıl diriler onlardır ve lakillâ teşhurun'' Siz onların hayatından anlamazsınız. Ruhu bedeninden çıkmış ama ruhu canlı. Ruh daha iyi iş görür bedenden. Beden nedir? Ceset. Esas işiden gören ruh. Canlı olan ruh. Ruh çıktı mı beden neye yarıyor? E onun için şehitler ölmüyor da peygamberler ölür mü? ''Elen biyâ vahyâhu fi gubûri musallûn'' Peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Aynen namaz kılıyorlar. Bak Miraç Gecesi hadisinde ne geçiyor? Mescid-i Aksa'ya giderken Kethibe-i Hamer denen kum tepesi, kırmızı bir kumluk. Tepenin yanında Musa Aleyhisselam'ın mezarını Resulullah Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam ziyaret ettirdi. Uğradım diyor mezarını ziyarete baktım Musa'ya namaz kılıyordu. Namazlar rastladım diyor mezarında. Bütün peygamberler namaz kılıyorlar, hadis-i şeriftir. Said ibn-i Hüseyyep radıyallallahu anh buyuruyor, Haccacı Zalim zamanında Medine işgal edildi, tabi çok kargaşa, fitne oldu biliyorsunuz son bir devir. Ondan sonra ezan da durdu, yani okunamaz oldu, camide cemaat kurulamaz oldu. Herkes kendi tek tek kılıyor, fitneden yani kargaşeden kimse dışarı çıkamıyor. Haccacı Zalim çok sahabe kestirdi, tabiini astırdı. Said ibn Hüseyyeb, büyük tabiinin, sahabeden sonra en büyük adamlardan gelir. O mübarek de Rasulullah'ın kabrine sığındım diyor, korkudan, fitneden, dışarıda çıkmıyorum. Güneş görmeyince tabi namazların vaktini de tespit etmek zor oluyor, ezan okunmayınca, güneşten anlayacağız. E dışarı çıkmayınca öğlen mi, ikindi mi, güneş sarardı mı, çıktı. zevalde mi, nerededir anlayamıyorsun. Nasıl namaz kılacağım? Rasulullah'ın kabrinden namaz sesini duyunca diyor, anlıyordum namaz oldu, kabrinden fısıltı geliyor namazda. Duyuyorum ya adam, sen ne diyorsun? O canlıdır. He? Vahabilere bakmayın o serserilere. Kalktı diyorlar. Resulullah öldü ya ondan ne şefaat istiyorsunuz? O şimdi hiçbir şey abi o direkten hayır gelir mi diyor. Aynı o direk gibi diyor. Fark etmez onun mezarı. Diyor. Mezar mezara tabuk. Lan tapan yok serseri. Ondan onun hürmetini Allah'tan istiyoruz. Onun hürmetine. Onun şefaatine. Ne demek? Aracımız o. Bunlar ne sapık Medine'nin imamı bile Rasûlullah'ın huzurunda namaz kıldıracak herif geçerken oraya sağ omuzunun böyle şöyle dönüp de Rasûlullah'a selam verme zorlan böyle yüzünü dönüp de selam aleyküm Rasûlullah demiyor omuzu sağ omuzu böyle geliyor orada doğru gidiyor kıbleye doğru oradan seyrediyorum be insafsız adam Kainatın Efendisi'nin huzurunda namaz kıldıracaksın selam vermeden geçilir mi o? O buyuruyor Lan salla aleyhi inda qabri sema'tuhu Ebu Davud hadis-i selam kutubi sittede mezarımın başında bana salat selam okuyanı kulağımla duyarım Allah ruhumu bana yad eder, ona cevabını da veririm Lan salla aleyhi na'iyen ulgurt uzaktan selam yollayanın da selamı bana duyurulur Melekler vasıtasıyla falan oğlu falandan sana selam ya Resulullah. Ama cuma gecesi cuma günü bana çok salat selam getirin. Çünkü cuma gecesi cuma günü "Fe inne salatake ma'rûl odd aley" bizzat duyarım diyor. Cuma gecesiyle cuma günü Mevla Habibine bütün kainatın kulaklarını birden vermiş. Bütün kulaklar onda. Hepsini bir anda duyuyor. Ya Allah Kadir Celle Celal. İşte Hazreti Ali'den vaat ediliyor, Rasulullah'a gömdük, üç gün olmuş toprakları üzerine serdik. Heee! Allah Allah! Fatma anamız ne kadar feryat etti. Nasıl Rasulullah'a üzerine toprak attınız dedi, nasıl içiniz el verdi? Sahabe-i o çok feryat etti. Üç gün oldu gömdük, bir Arabi geldi, Bedevi. Rasulullah nerede dedi, dedi dedi, sallallahu aleyhi ve sellem, ne yapacaksın? Çok günahım var dedi. Tevbe edeceğim. Ondan da istiğfar etmesini isteyeceğim. Dediler o vefat et. Eyvah! Yandığım gündür. Ben ne laf olacak? Dediler kabrine git. Nereye gideyim diyor? Kabrine git. Mezarı o zaman açık toprak üstünde tabii şimdiki gibi türbe şeklinde değil. Geldi mezarın üstüne karşın. Esselamu aleyke ya Resulallah. Selam ver. Ben işittim Allahü Teala buyuruyor. Arabi dediğine bak pedevi dersin ama ne ilimleri var Kur'an'dan işitmiş ne bu estağfirullah ve Resulü'l-ecedullâh-i tevâh ma. Eğer kullarım günah işleyerek nefislerine zulmettiklerinde Habibim senin huzuruna gelseler Ayet bu Nisa Suresi Benden af isteseler ama sen de onlar için benden af istersen Elbette Allah'a tevbelerini kabul edici ve kendilerine acıyıcı bulacaklar Ya Resulallah ben sana geldim seni sağlığında bulamadım ben çok isyan ettim, günah işledim. Şimdi af istiyorum, sen de benim için istiğfar et. Senin şefatını diliyorum. Rabbimle seni vesile kılıyorum, arama ve hasta koyuyorum.'' Ondan sonra şu beyitleri okudu. En büyük şairler okuyamaz. ''Ya gayrı men duvinet bil qaya zomû ve dâve min tîbînnel qa'vel ekemû. نَفْسِ الْفِدَعُ لِقَبْرٍ اَنْ تَسَاكِنُهُ ف۪يهِ الْعِفَاظُ وَف۪يهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُهُ Ey cesedi, mübarek eti, kemikleri toprakta gömülenlerin en hayırlısı! Onun cesedinin temizliğinden düzler tepeler tertemiz oldu, dünya temizlendi! Onun ayağı basmasaydı dünyada da Toprak temiz değil idi. Eski ümmetler teyemmüm edebiliyor muydu? He? Su yoksa namaz yok. Bizim ümmet su yoksa toprak var. Niçin? Muhammed Mustafa ayak bastı ruzu zemine sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor şair? Basma sembarek kademin ruzu zemine. Pa idi kimseyi haki ile teyemmüm. Ayağım basmasa toprağa diyor, teyemmümlet, kimse temizlenemiyordu eski ümmetler. Bu ümmete mahsus, ayağı bastı, dünya tertemiz oldu. düzler tepeler tertemiz oldu. Yerler iftihar ediyor, teleklere. Telekler dolu melekler. Ama toprak ne diyor? Muhammed Mustafa bende yatıyor, sallallahu aleyhi ve sellem. O sizden üstündür, hepsinden üstündür, bütün melekler. Şair öyle söylüyor. O Rasulü'mü Mücideba hem rahmetel bende Ben de medfundur deyü eflak fehreyler zemin. Balbasın ziyareti dubdidi Cibril'e amin. Hâdihi cennetu adn Yerler göklere iftihar ediyor, o bizdedir diye. Haklıdır yerler, hakkı var. O Arapî beytleri okudu. Dedi ya Resulullah senin yattığın kabre canım veda olsun. Bütün temizlikler, cömertlikler, keremler sende ve kabrinde. Ondan sonra çekildi giderken kabri şeriften nida geldi. Sahabe-i kiram orada duydu. Tefsirlerde bu yazıyor. Kum fekad hufira Bu Resulullah'ın kabrinden gelen ses. Bak kum. Kak üstümden diyor. Adam ağlamaktan mezarı sırlı etti kabri şerif. Kak fekad hufir. valundun git dedi ona. Bunu duydular ya! Tefsir, i̇bn Kesir tefsiri, Kurtubi tefsiri, Nesefi tefsiri, kaynaklarına bak Ben rastgele konuşma hep tefsirlerde yazıyor bunu ya. Büyükler bunları kabul etti. Kimi kâr edecek? Ahmet-i Seyyid, Bağdat'ta yatıyor. Rasûlullah'ın torunlarından geldi Medine'de ziyaretine, ilk gelişinde dünya koptu Mekke-Medine'i hep duydular. Ahmet-i Rufai, Rufai, tarikatının reisi, büyük zat. 50.000 50 bin kişi toplandı yanında. 50 bin kişiyle ziyarete gitti. Muvacihede Kabe-i Şerif'in karşısında o zaman açık huzur-u şerif. Fi hale cilbu'di ruhi anni Ya Resulullah uzaklardan bıraktan ruhumu sana gönderiyordum. Bedenime vekaleten bu eşikleri, toprakları ruhum öpüyordu. Ama şimdi bedenim de ziyareti nasip oldu, cesetlerimiz de karşılaştı kavuştu. Mübarek elini uzatır mısın, dudağım da nasibini alsın. Bunu hangi veli söyler? Büyük Ahmet Rufa'yı. O anda diyor, kabri şeriften sağ el çıkmıştır. Allah Allah. Ve çıkar çıkmaz ortalık nura boğulmuş, millet cezbeye gelmiş, ölen olmuş, izdiham, panik, ziyaret yapacağız. Tabi kimse yanaşamıyor. Ya ne diyorsun? Abdülkadir Allah'ın Kadiri tarikatının reisi, 13. gelir eli bekten. Diyor ki ben de görenlerin arasındayım ama, öpmek nasip olmadı. Ahmet Rufai'ye nasip oldu diyor. O öptü, Kavrişerife el-mubarek geri çekildi. Ben de şahidim diyor. 50.000 kişi bir anda görmüş, bütün kitaplara geçmiş. Hani ölmüştü? Emir Sultan Buhari Bursa'da yatıyor. Türkiye'deki evliyanın reisidir o. Seyyid Emir Külal'in oğludur, Şahin Akçıfendi'nin şeyhinin oğlu. Seyyid, Rasulullah'ın torunlarından sülale-i eden. Geldi Medine'de Seyyidlerin evi var orada özel. Dedi ki ben burada bana da bir yer edin, ben Seyyidim Bukhara'dan geldim. Dediler hadi bir önüne gelen Seyyidim diye burada kendine yer etmeye çalışıyor. Hani şeceren var mıdır silsilen? Ispat lazımdır Rasulullah'ın torunusun. Herkesin silsilesi var. Dedi ki benim silsilem yok elimde hazır şu anda yanımda ama o işin isbatı kolay, dedemize selam veririz, kimin selamını alırsa çıkar meydana. Ha? Hepsi selamü Aleyke Ya Ceddi Ya Resulallah, geçen geçti cevap yok. Emir Sultana selamü Aleyke Ya Ceddi, dedemet selam olsun ey dedem der demez. Ve Aleyke Selam Ya Veledisez nidası gelir gelmez, Medine dediler hepsi senin olsun mübarek adam gel burada yerleş ama Dedi ki yok, siz bir defa beni istemediniz, Rasulullah çettim bana buyurdu ki iki tane nur belirecek önünde, düş yola, o nurların, ışıklar nerede söndü orada yerleş Bursa'ya kadar geldi o ışıklar, Bursa'da söndü, mübarek Bursa'da yerleşti. Emir Sultan Buhari ne büyük adamdır. Rasulullah Efendimiz hala her şeye şahit, şu cemaati ben tanımam hiçbirinizi be, o hepinizi tanıyor şimdi. Buraya niye geldiniz? Bir Amerikan gavuru gelmiş, geçen de konser verme 40 bin tane silme genç hiç ihtiyar yok aralarında kızlı erkekli karışık bunun konserini dinlemeye gitmiş 40 bin sayıya bak ve o gavur konserden sonra diyor ki çok gurur duydum Türkiye'den çok memnun oldum diyor hiç böyle beklemezdim Türkiye'de Amerika'dan çok Amerikacı var. ben çok rezil oldum tabii bu sözden ve diyor ki Dergi diyor ki, dahası diyor, iftihar edilecek husus 40 bin tane gencin hepsi İngilizce biliyor. Onun konserinde ona eşlik ediyor. Onun sorularına İngilizce cevap veriyor. Ne kadar ilerlemişiz diyor. Kelime-i şahadet'i okumayı bilmezler. Elif'e mertek çakarlar, İlmi halden haberleri yok. Amerikan yavrunun konserinde eşlik etmişler de 40 bin tane genç şu memleket. Bunlar bir yavrun peçine çel gibi akıyor. Biz Resulullah'ın yoluna nasıl gelmeyiz ya? Geçende, yine o açık hava tiyatrosu var o, Romalılardan mı kalmadır o Antalya'da, açık böyle taşlardan. Yirmi bin kişi toplanmış bir konsere kardeşim, yirmi bin kişi ya! Utanmak lazım biz burada Resulullah'a anlatıyoruz, 3000 bin kişi, iki bin kişi zor geliyor. Millet orada gavurca efendim konser verecek, yirmi bin kişi, 50 bin kişi akıyor gidiyor. Şu Müslümanların, Allah ve Rasulünün sevgisindeki gevşekliğine bakın ya! Yazıktır ya! Utanmak lazımdır ya! İslam'ın heybetini göstereceğiz, cemaatini göstereceğiz. Biz böyle toplanırız toplandığımız zaman ispat edeceğiz. Biz Rasulullah'ı seviyoruz, onun yoluna geliriz biz. Ya bu nedir ya? Mal istemediler, can istemediler. Onun yolunda da toplaşmazsak neyle konuşacağız biz? Ne yüzümüz var Allah Rasulüne ya? İnşallah. Bak, o çok rahmet, rahmet alemin. Ebu Bekri Sıddık niçin en büyük adam oldu? Er اُمَّت۪ي ümmetiye اُمَّت۪ي بِا اُمَّت۪ي buyurdu benim ümmetimin içinde ümmetime en çok acıyan bu Bekir'dir onun için en büyük adam oldu merhamet edin acıyın bu millete ya acıyın ya ya bunlar onlara Resulü'nün sevgisinden mahrum mu yaşasın bir sohbet dinlese adamın kalbi uyanır belki seni de geçer beni de geçer ya acıyın ya yahu kanser olsalar acımıyor musunuz? kaza geçseler acımıyor musunuz? intihar etseler acımıyor musunuz? bak kaç tane haber aldık intihar bugün dün bugün cemaatlerden şuradan buradan içimiz parçalanıyor tanıdık insan ya bu insanlar göz bakarak cehenneme gitmesin namazsız abdestsiz ölmesin ya bunlara acıyın ya ya Allah aşkına Resulünü seviyorsanız ya bir şey demiyorum işte ben Parçalanın ya bir kişiyi getirin Resulullah vallahi uyumazdı sabahlara kadar ağlardı bir ümmetini kurtarmak için ya biz o nümmetiyiz biz o nümmetiyiz onun ümmetine acırsak, o da bize acır, Allah da bize acır, melekler de bize acır, yoksa acımazlar bize. Kendiniz gelmekle vallahi kurtaramazsınız, yemin ettim şey ya. Bu yol davet yoludur, sünnettir bu en büyük yol. Bu yolu canlandıracağız. Sahabe Allah için giderlerdi, gelirlerdi, hep Resulullah'ın sohbetinde toplaşırlardı. Kendi başına kalan kokuşur. Cemaate giren kurtulur ya. إن شاء الله سبحانه رب العليل على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة النافعة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وترجة الرفيعة العالية وبعث مقاما محمودا الذي عدته إنك لا تخلف الميعاد فنحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينا فمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم الرسول من اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قبل ما عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل ما عمل اللهم إنا نسألك من خير ما شالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه نعوذ بك من شر ما سعدك من نبيك محمد sallallahu te'ala aleyhi ve sellem entel musta'an ve aleyke el belâh ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyin azim ya arhamen rahimin ya arhamen rahimin, rahimin manileri bertaraf eyle sebeplerini halk eyle şu habibinin aşıklarına ya rabbi hakiki aşk ve muhabbet nasip eyle kalplerimizi onun sevgisiyle kılıfla ya rabbel alemin sünnetine tam ittibalar nasip eyle şimdiki hastalara şun mübarek saatte acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda fakir olanlarımızı helal rızıklar ihsan eyle. Cemi müşkilatımızı hallu hasane ile. Hayırlı muratlarımızı ihsan eyle. Ya Rabbi, amin. Allah'a amin diyenlerin azade eyle. Şu sıcakta senin Habibinin sohbetine geldi dinlediler. Onun sevgisiyle tutuştular. Sen cehennem ateşinden azade eyle. Ayaklarımızı cehenneme haram eyle. Habibine şefaatle nâin eyle. Komşuluğunu ihsan eyle. Ya Rabbi alemin ve hayran nasrin şuradan dağılmadan Kuvunu <bu uhura lekum> olarak dağılın kuvvet <Got> <del seyyat muhsenat> sevaba çevirdim şeyyat ile cümlemizi müşerref eyle. Bir daha günahlara düşürme muhafaza ile. Ailelerimizi bize yar ile itaatkar eyle. Ocaklarımızı Kur'an sünneti ocağı ile nesillerimizi dinine hizmetçi eyle. Bizden kafir münafık halka eyleme. Cehenneme bir zerre nasibi eyleme. Ve sallallahu aleyhi ve ve ve şu mübarek saatte kadınıyla erkeğiyle şu cemaatin ne hayırlı dileği varsa okunan ayet hadisler. Medhedilen Habib ed bin Muhammed eminin hürmetini. Ya Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek saatte hayırlı muratlarımızla döndür bizi ya Rabbela. Mahrum etme, boş çevirme ya Rabbelani. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e ve âline ve sahabelerine. Selamun aleyhi er-murselin rahme billah ya Rabbi yani. Fakat Tabi onu kadar meth etsek azdır, aciziz. Nasıl Allah'ımızı hakkıyla takdir edemeyiz, Habibini de takdirden aciziz. Ne mümkün vasf olunmak ol Habibi. Ana vassaf, Allah karibi. Onu anlatmak hakkıyla bizim haddimize değil, onu Allahu Teala anlatıyor zaten Kur'an-ı Kerim'inde, ediyor Biz kimiz? Ve biz şefaatine nail olmak niyetiyle medhü senasına inşallah devam edeceğiz. Hilye nedir? Rasûlullah Efendimiz'in sallallâhu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali Efendimiz ve diğer sahabe tarafından tanıtımlarıdır, tarifidir, şema Yani kaşın asıldı, gözün asıldı, kırpin asıldı, mübarek göğsün asıldı, gönlü asıldı, eti asıldı, kemiği asıldı, derisi asıldı. Yani onu bilmek bize en büyük sermaye vesile. Çoğumuzun haberimiz yoktur. Biz sorsalar bir şey bilmiyoruz Rasulullah hakkında. Nasıl bilmeyiz Resulullah hakkında? Millet affedersin. tövbe yarab. Bizimle baş köşelerde bütün futbolcuların, artistlerin hayranlığı efendim onunla hayatlarını ezberliyor, yutuyor ya bu gençler. Biz nasıl kainatın efendisinden bir habersiz yaşarız ya? İnşallah hilye okunduğu sohbet, önümüzdeki buranın sohbetinde. Rasûlullah buyurdu ki, hilye şu, bu yeni basıldı, kimse de yok idi. Bizim elimizde vardı bir tane. Seyyid Resulullah'ın torunlarından Hacı Muhammed Muittin İsmet Efendi Hazretleri bunu yazmış. Meşhur hattat. Fakat bir hilya yazmak nasip olmuş. 33 yaşında vefat etmiş. Bunun orijinali bizdeydi. Bunu bastırdık. Güzel de basıldı mübarek bu sene. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bakın görün. Rasulullah'a görmüş niyetine inşallah. Burada Besmele-i Şerifesi biliyorsunuz. Dört tarafında Cihar-i Yar-ı Güzin dört halife. İki altla üstte Rasulullah'ın tarifleri, haftaya manasını vereceğim yani önümüzdeki 15 sonra bu sohbette, buranın sohbetinde Ortada ve maarsanlâ ke illâ rahmetellâ âlimî. Bu hilye saadet. Ashabına nasihatten sonra, Rasulullah dediği benden sonra, hilyeyi pakimi görse biri, olur o yüzümü görmüş gibi. Allah. Bak sahabesine nasihattan sonra ne buyurdu? Benden sonra hilyemi görenler beni görmüş gibidir. Dünya gözüyle görmüş gibidir. ''Gördük de hübbü hasıl olsa, yani hüsnüme aşık olsa, cehenneme olur ona haram, Rabbim cenneti eder ikra. Bir insan diyor, benim illeme baktığı zaman da, benim güzelliğime aşık olsa, mest olsa, kalbi benim sevgimle, aşkımla dolsa, bu satırlar kainatın efendisini anlatıyor, bu onun tarifidir diye onu görmek niyetiyle baksa. Abi. Bir kere dünya gözüyle görseydim de, malımı canımı verseydim, şu anda ölseydim diye böyle ile tutuşsa. Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Ah diyor kardeşlerime kavuşsaydım, dediler ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz benim eshabımsınız, arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim benden sonra gelecek beni görmeden iman edecekler. Ama onlar diyecekler malımızı canımızı hemen verseydik de orası öyle bir kere dünya gözüyle görseydik. Vallahi ben derim siz de dersiniz biliyorum. Şimdi görsem şimdi ölsem. Ama ah diyor ben de onlara hasletim keşke ben de onları görsem buyuruyor Rasulullah Efendimiz. O kadar bize aşıktır ya sonradan gelen kardeşlerim. Onun için diyor hilyeme bakıp güzelliğimi düşünerek muhabbetimle dolsa cehennem ona yasak olur cennet ona nasip olur diyor. Çehri haşletmez çıplak anı hak. eder vuhrağının anı hem mulhak. Yarın mahşere çıkanlar anadan üryan çırlı çıplak tonsuz, yanlayak başka bak sünnetsiz çıkacaklar. Pükhyarı ona hüfhaten, hurhaten, hurla buyurdu Rasulullah sallallars. Ancak beni sevi, aşık olanlar, hilime saygıyla bakanlar, mevlata hala cennet pekizirudvana emredecek habibimin sevgili ümmetleri aşıkları. Mahşere çıkacaklar, çırılçıplak çıkıp da avretleri görülmesin. Cennetten sündüz, istevrak, ince ip kalın, ipek kumaşlarından hazır edin, mezarlarının başında karşılayın, giydirin, öyle getirin. Bütün ümmetler çırılçıplak, Rasulullah'ın aşkıyla yananlar, ipekli kumaşlarla cennete sevk olacak. Ya, Hilye bunu kazandırıyor. Dikkat edin, sevgi ne demektir? Leyla'nın kedisini düşünün, bir de Rasulullah'ın hilyesini düşünün. Ona ayakta durmak lazım değil midir? Ben niye için Peygamber gönderdim? Ben niye için Kur'an gönderdim? O dinliği, o şeriatini, o Muhammed dinliği, bütün dillerin deyine valib Dostların içine girmesen cennette yerin yok, düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi olur. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa orada Allah'ın evi olur. Elhamdülillahi lenni hedaena hada ma la rabbina Sallu ala Muhammed. صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع جنوبنا محمد صلوا على شفيع جنوبنا محمد الله صلوا على شفيع جنوبنا من اللهم صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع جنوبنا محمد Senahu alay ma qala khaliquna wa razquna min ash-shahidin ash-shakirina min qalbin salim Allahumma fa'nana bil quranil azim barik lana fihi wal hamdulillahi rabbil alamin astaghfirullahal hayyul qayyum hasbunallahu efendisi buyuruyor sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem en Nabi evla bilmiyini emin enfusih. Benim Peygamberim inanan kullarıma canlarından daha yakındır. Öz bir öz, canımız, nefsimiz ki en çok kayırdığımız nefsimizdir, canımızdır. Benim Peygamberim mümin kullarıma canlarından daha yakındır. Neden? E çünkü bizim canımız bizi cehenneme atıyor, ateşe satıyor. O bizi cehennemden kurtarıyor. Bizim kör kafalı nefsimizi dinlersek hep cehenneme git götürür bizi, ama Resulullah'ı dinlersek cennete götürür bizi. وَاَزْوَاجُهُمْ مَاتُهُمْ Onun aileleri bütün ümmetin anneleridir. Elhamdülillah ne güzel analarımız var, onlar bizi bırakmazlar inşallah. وَاَوَابُ اللّهُمْ Bir kıraatte vardır tefsirlerde, o peygamberim de ümmetinin babasıdır diyor. Kendisi buyuruyor, اِنَّمَا اَنَلَكُمْ مِثْبُ الْوَالِدِ ''Ben sizin babanız gibiyim.'' Öz bir öz babamızdan iler. Öz bir öz babamız ahirette bırakır, kaçar bizi. Ama Resulullah Efendimiz şefaat eder bize. Bırakmaz bizi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir çocuk ana babaya ne kadar isyankar olsa, o ana baba o çocuğa kolay kolay beddua etmez ve o çocuğu terk etmez, feda etmez. İşte öyle analarımız ve öyle büyük bir babamız olduğundan ümitliyiz inşallah imanımızı kurtardıktan sonra onlar bizi cehennemde bırakmazlar. Mesele iman selamet. Kainatın efendisi iki cihan serveri buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem la yu'minu vehadukum hatta ekune ahabbe ileyhi min validihi ve ve Bir hadis evde, min nefsihi de var. Ben sizin birinize anasından, babasından, oğlundan, kızından ve bütün insanlardan hatta kendi öz canından daha sevgili gelmediğim sürece onun imanı tamam değildir." diyor. Nasılı bizim imanımız acaba? Ayarımız ne derecededir? Resulullah'a karşı sevgimiz ne haldedir bize? Canımızdan çok sevebiliyor muyuz? تَلَاثٌ menkun كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ buyuruyor. Üç şey kimde varsa imanın tadına erer. Birincisen yekûnelâhu ve rasûlühû ehebbe ileyh min Allah ve Resulünü her şeyden çok sevecek. Ama her şeyden bunda can da dahil, öz can da dahil. Karı, koca, oğul, kız, ana, baba. Haydi haydi dahildir. <gülüyor> Sevginin alameti nedir? Delil ister, dava, ispat ister. İtaattır. Ne güzel söylüyor şaib. Taasıl Allah'a, sen tuzhhr hübbo. Bu al amri fi al-faali badi'yu. Tabkân hübbu kusadık al-ıtaatihu. İnl mühibbeli men yuhbbu mutiyu. Hem Allah'a isyan edeceksin, hem Peygamberin sünnetini terk edeceksin, hem de onları sevdiğini söyleyeceksin. Yemin ederim ki bu acayip görülmemiş bir iştir. Senin sevgin doğru olsaydı elbette sevdiğine itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat ede gelmiştir. Sevgi, itaat, iktiza kardeşlerim. Bak bir adam bir karıya aşık oluyor, onun yolunda malını da veriyor, canını da veriyor. icabı halinde. Bunun da misalleri mevcuttur. Bir karıya bir insan canını, malını feda ederken, biz Allah Resulü'nü her şeyden çok sevmemiz lazım ve bunu da iddia ederken ne yapıyoruz acaba? İşte Mecnun, Mecnun'un Leyla'ya aşkı tefsirlerde geçiyor ve bütün kitaplarda beyan bedi ilminde mani ilminde tasavvufta mesnevi mektubata kadar her eserde görüyoruz. Mecnun denen kişi deli denmiş ona ya işte Mecnun deli demek Leyla'nın aşkına. Kara sevdadır. Allah'ın cümlemize kendisinin ve Habibi'nin kara sevdasını nasip eylesin. Onların sevdası nurlu sevda, beyaz sevda. Yani Onların sevgisini kalbimize öyle bir kaplatsın ki bütün sevgileri onların altında mahlûp eylesin. Amin. Ama bu inkar edilmez. Aşk bir gerçektir, tatmayan bilmez tabi. Şimdi aşık olmamış adama anlatsan olmaz öyle bir şey der. Ama bu gönüldür, bir yere takıldı mı da kolay kolay ondan geçmez. Şair ne söylüyor? اِذَا مَ الْقَلْبُ يَشْرَبْ حُبَّ شَيْءٍ فَلَا تَعْمَلْ lehu عَنْهُ sıraf. Bir kalp bir şeyin sevgisini içti mi diyor, daha ondan onu Döneceğini bekleme. Sevdi mi bırakmaz. Mecnun ne diyor Leyla'sına? Le'in radıyet leyla bi katli fil heva. Fe ehlem bima teheva ve ehlem bima Leyla benim bu aşk uğrunda ölümümü istiyorsa onun istediği hoş geldi, safa geldi diyor. Ölürüm diyor, ölüyor yani. Kavuşamadan da ölüyorlar. E bir adam bir karıya ölümüne kadar gidiyor. Seve seve, Biz Allah Resulünün yoluna ne veriyoruz? Hemen kaçıyoruz. Efendim işte göze batmayalım, mimlemlenmeyelim, cimlemlenmeyelim, tehlikeye girmeyelim, bizi göye kendimizi atmayalım işte. Gerici derler, yobaz derler, hafşadarlar, dayak atarlar bize. Şey. Allah'ı çok seviyoruz, değil mi? Böyle bir mecliste oturuyor. Ara sıra kalkıyor, oturuyor. Millet şaşıruyor. buna ne oluyor? Kalkıyor, oturuyor. Ya ne oldu sana? Ya baksanıza diyor Leyla'nın kedisi geliyor. Leyla'nın kedisi yanaştı mı kalkıyor, o gitti mi oturuyor. Doğrudur. Seven sevdiğinin bir nişanını görse hemen etkileniyor. Etkileniyor. Biz Allah'ı her şeyden çok seviyoruz. Ezan okunuyor, adamın duyduğu yok. Namaz kılınıyor, geldiği yok. Farz namazı geçecek gerek diyor ki kaza yaparız diyor, şimdi çok müşteri var. Bu adama da sorsan Allah her şeyden çok seviyor. Ulan adam, Leyla'nın kedisine ayakta kıyam duruyor, sen Mevla'nın emrine tınmıyorsun be! Nasıl sevgiden bahsediyorsun? Yalancısın, sahtekar. Ben de o sahtekarların başıyım. Lafla konuşmakla değil diye ispat lazım. Güneş doğuyor, sen yatakta. Ulan güneş, namaz geçiyor, kalksana. E şimdi uy uy uyku çok tatlı. Ya. Bir karı çağırsaydı giderdi, karının korkusuna giderdi. Mevla'nın sevgisine, saygısına, korkusuna kıpırdadığın yoktur. Evet, seven sevdiğine itaat eder kardeşlerim, işte Allah'a sevgiyi ispat neyle olur? Farzlarını, vaciplerini, emirlerini tutarak hem harfiyen işleyerek. Rasulünün sevgisi nereden belli olur? Sünnetlerine yapışarak. O'nun yolunu izleyerek, O'nun düşmanlarına kızarak e Biz Yahudi Hristiyanların modalarına uyuyoruz, sünneti seneyi terk ediyoruz. Ey beni canı gibi seven ümmetim, hem seve canı gibi her sünnetim diyor. Beni canı gibi seven ümmetim diyor, benim her sünnetimi canın gibi seveceksin ki o zaman beni sevmiş olursun, lafta değil, her sünneti. Hangisini söyleyelim? Değer vereceksin. Ümmeti men temesseke bi sünneti. Ümmetim benim yoluma sarılandır. Merrağı ve a'an ve lehise Benim yolumdan dönen benden değildir. Men terake sünnetî lemtenelü şefaati Benim sünnetimi terk edene şefaatim ulaşmayacak. Yolunda gideceksin. İmandan tut, farzlardan, vaatlerden tut, hepsi onun sünneti. Yani yoludur. de özellikle sünnetler var. Bunlar işleyeceksin. Ta ki muhabbetin o derecede kuvvetlenecek. Yani sevgini ispat edeceksin. Zaten seviyorsan kendi kendine bunu yapacaksın. Elde değil. Seven sevdiğine uyar. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu eccehu ne yapıyordu? Bir yere giderken atını şöyle bir döndür. Dediler niye böyle yaptın Rasulullah böyle yaptı gördüm. Hikmetini bilmiyorum. Ben de yaptım. İbni Ömer radıyallahu anh bir yolda giderken bir yere gitti oturdu. Gel. Ne yaptınız? Oraya gitti geldi. Rasulullah orada oturmuştu. Ben de efendim gittim oturdum bilmiyorum hikmetini o oturduğu yerde ben de oturdum sahabe böyle diyorlardı o nereye ayak bastı onlar peşine aynı yere biz aykırı tarafa biz nasıl sevdiğimizi ispat edeceğiz muhterem kardeşlerim sünnetlerine değer vermek ona değer vermek mesela şu sarık buyurdu ki el imame tacül mümin sarık müminin tacıdır He? Hocaların değil sadece, bütün Müslümanların. Hani başınızda? Bunu indirdiğimiz zaman Allah bizi alçak edecek buyurdu. İşte Arap alemi ve Osmanlılardan beri bakın, koca sarıklı padişahların şerefine, ondan sonra Yunan fesi takılmaya başladıktan sonraki rezilliğe bakın. Tarih okuyun. Heybet Allah'ın heybetidir. O verecek. Görüyorsunuz, dünya İslam aleminin hiçbirinde sarık kalmadı, hiçbirinin de dünyada beş paralık itibarı kalmadı. Rasulullah nasıl bunu sarığı indirdiğimiz zaman Allah ümmetimi alçak edecek, yani. saygı göstereceksin. Bak biz sarıkla tuvalete giremiyoruz, neden? Saygıdan, oturduğumuz yere koyamıyoruz, altına bir şey konacak, üstüne konacak, saygıdan. Biz sayarsak, Mevla da bizi sayacak, adam yerine koyacak. Kur'an-ı Kerim başlar üstüne taşınacak, yukarı, yukarılara konacak. Üstadımız Hacı Ali Adil Efendi Hazretleri'nin şeyhı var dedi, Hacı Ali Rıza Efendi bu, bandırmada yatar. Kur'an-ı Kerim alır elinden başının üstünde, ketirir rahleye, rahleye açmaz, iki elini altına koyar, iki elinin üstünde durdurur böyle, okur okur okur, yedi cüz okur her gece. Ondan sonra yine ellerine kapatır mübarek, başına koyar, öyle götürür, rafa koyar, iki, iki kanadını yere bırakmaz. Efendi babanın içinden geçti ki, ya bu kadar da biraz aşırı olmuyor mu acaba? Hemen o anda onun içinden geçen ona malum oldu şeyhine. Dedi evladım biz Kur'an'ı başımızdan indirmeyelim ki Allah onu başımızdan indirmesin. Ne zaman biz Kur'an'a saygısızlık ettik, bak şimdi Kur'an hakimiyetin başımızdan indi. Hadi bakalım şimdi içmişte kanunlar ile idare edilir. Kur'an kanunları saf dışı hasır aldı. Eh, kâfirlerin uydurmaları baş tacı oldu. Kur'an'ı saymazsan Allah böyle der. Saygı göstereceksin. Kağıdına bile saygı var. Boş kağıda. Ulemane diyor innamanil cehadül ilme bi't ta'zim. bu ilme hürmetle kavuştuk. Feinnil magazül kağıdı değil la bi taharet. Kağıdı bile abdesti tutmadım diyor. Boş kağıdı. Neden ona Kur'an yazılıyor? Saygı gösteriyoruz, kağıda basılmaz, oturulmaz. Çünkü kağıt bütün ayetlerin, hadislerin yazıldığı bir maddedir. İslam böyle mi? Saygıyla gelmiştir. Hele onda Allah ismi olursa, hele onda bir ayet olursa, onda Peygamber ismi olursa Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve neyle adam oldu? رضي الله تعالى Bir gün evvelki halinde sarhoş idi, ayet dolaşmaz idi. Ya, meyhaneden çıktı sarhoş Ayyaş. Eve gelirken gece yarısı yağmur yağıyor, çamurda bir kağıt buldu. ya dedi bu kağıtta ne yazıyor? Aldı baktı ki Allah Celle Celalü ismi şerif yazıyor. Yavuz nasıl Allah'ın ismi düştü bu çamurlara? Hemen aldı, iman var içinde. Geldi eve. Anası yatıyor. Anası evliya Allah'tan da, Allah dostlarından bir kardeş bekliyor oğlum Uyumuş kalmış kadın. Kağıdı aldı, güzelce Kuruttu. On sonra temizledi. Sarhoş kafayla ha. Ondan sonra onu güzel kokular sürdü mis gibi. Onun sonra yukarıya çivi çakma. Tak tak tak. Anası uyandı. Oğlum ne yapıyorsun? Dedi bir kağıt buldu onu asacağım. Ne kağıdı asacaksın? Baktı ki Allah yazıyor İsmi Şerif. Dedi ben bu oluma, dedi haram su demdirmedim. Bir gün tövbe edecek biliyorum dedi. Bu büyük adam olacak ama bak iş belli etti kendini. O gece Allah dostlarından birine Mevla rüyasında şöyle nida etti. Mevla'dan nida edildi. Kalk git, bişre selam söyle. Ona ki, o bizim ismimizi temizlediği gibi biz de onun kalbini temizledik. O bizim ismimize kokular sürdü, biz de onun cisminimiz kokuttuk. O bizim ismimizi kaldırdı, biz de onun şanını yücelttik. Ne büyük adam oldu ondan sonra. Ahmet ibn Hanbel radıyallahu Hanbeli mezebinin sahibi Müctehit bir milyon hadis biliyor Allame-i Cihan, ziyarete gelirdi. Müritleri derdi, efendi hazretleri, talebeleri, sizin gibi bu Müctehit adam, bu vişrihavi ümmi, yeni dönmüş cahil adam bunun evveliyatı ilmi yoktur, buna bu, bu kadar saygı nedendir? Derdi, ben tefsir, hadis, fıkhı ondan iyi biliyorum ama o da Allah'ı benden iyi biliyor. <gülüyor> Yalnız ayak gezerdi, çarıkları bırakmış, tövbe ettiği günden beri günah işlememe söz vermiş, çarıkları terk etmiş. Bağdat'ta birisi gelse onun müritlerine, talebelerine sorardı. Ya bu Bağdat günde kaç kere süpürülüyor çarçılar? bal dök yala. Yok ya hiç süpürülmüyor, hiç süpürülmemiş bu kadar temiz durur mu ya? Hadi insanlar pisletmesin, hayvanlar da mı pisletmiyor, hayvan gezip dolaşıyor çarçılarda bazalar. Dedi ki, orada bişri hafi yaşıyor, onun hürmetine, onun yanına bastığı yerlere hayvanlar da pişlemiyor. Bu kadar büyük evliya neden oldu bu adam? Radıyallahu anh ismi şerife saygı. E, sevgiden gelir, sevmese saymaz ki. Tazim. Şimdi git Arabistan'da bak, Kur'an'ı koyarlar yastık gibi başın altına yatarlar, bacaklarının arasına koyarlar, yerlere koyarlar, haçta gidin görün. Araplar, bütün İslam alemi, cahiller. Kur'an'a tazim yok, okur okur, onu koyar ayağının altına. La havle ve la akvete'l. Türklerde çok saygı var. Onun için bu kadar ayakta durduk inşallah bu hürmet ve tazim sayesinde yeniden dinimi bin İslam bize nasip olur. Kur'an-ı Kerim ve sünnet hakim olur inşallah. Araplar bile oradaki alimler diyorlar, Türklerin edebine, saygısına hayranız. Zemzem bile içerken saygıdan ayağa kalkıyorlar. Görmüyor musunuz? Kabe'ye dönüyoruz, ayağa kalkıyoruz zemzem içerken. Bu neden? Saygıdan. Kıbleye arkamızı vermiyoruz, ayaklarımızı uzatmıyoruz. Beyazıt Bestami Hazretleri bir adam duymuş, Allah dostlarındandır diye ziyarete gidelim, müritlerini topladı, gittiler ziyarete, uzaktan gördüler adamı, adam bir tükürük salladı kıbleye doğru. Yani kıbleyi seçmedi, Tükürdür rastgele. Beyazıt Bestami Hazretleri dedi, hadi geri dönelim, adımlarımıza yazık ettik dedi. Daha kıbleye saymayan adam dedi, Allah sayar. Bak, görüyor musun, ne kadar ince hesaplar var, bu mevlai sevmek ne, lahlan mıdır? Kabe'ye tazım ediyoruz, hacer Esved'e tazım ediyoruz. Rükn-ı Yemani'si, Makam-ı İbrahim'i, safası, Merve'si, Müzdelife'si, Arafat-ı Meş'ar-ı Haram, bunlar nedir? Allah'ın dininin nişanlarıdır, Tabii saygı gösterilecek, Allah'ı seven onları sayar. Allah'ın dininin nişanlarına saygı gösteren şüphesiz ki onun bu hareketi kalplerin takvalığından gelir. Yani Allah korkusu olmayan saymaz, Allah korkusu olan hürmet eder, saygı gösterir. Bu Vehhabiler sarmış orayı, Allah kurtarsın haremeyni onların elinden. Mekke, Medine, Vehhabilerin elinde, imamları dahil. İmamları dahil hepsi Vahabi, sapık, Kabe'nin taşını öptürmüyor adama, pastarını öptürmüyor, şirk, pidad, öpme. Lan niye öpmesin be? Sen gidiyorsun adamı alnından öpüyorsun, elinden öpüyorsun, Allah'ın Allah evinin taşını niye öpmeyelim? Bir taşa toprağa tatmıyoruz, o Allah'ımızın evidir diye seviyoruz. Ne diyor Mecnun? Emurra'ale diyar <gülüyor> diyari leyla. Öpülüdü el gedara ve zel Ama حب الديار شغفني قلبي, ve lakin حب من Leylan'ın yurduna vuruyorum da diyor. Kaldı evin duvarlarını öpüyorum. Ama o evin sevgisi kalbime yerleşmemiş, evde oturanın sevgisi kalbime işlemiş diyor. E kainat yaradan Allah'ın evinin sevgisi ne demektir ya? Tabii öpülür. Tapılmaz ama öpülür, hürmettir. Ne dedi? Hz. Ömer Allah hacelin esvede vallahi ben biliyorum sen bir taşsın fayda da veremezsin, zarar da veremezsin taş bir şey yaratmaz ama Resulullah seni öptüğü için öpüyorum o öpmezse ben de öpmezdim o öptü, biz de öperiz saygı göstereceğiz Resulullah'ın sünnetine saygı göstereceğiz sakal bak şu mübarek tüylerin her birini bizim efendi bugün mübarek tefsir yazıyor bir tane tüy düşmüş, mübarek gözleri de biraz seçmiyor tabi bulun diyor, bir tane tüy düşürdüm Bulun onu diyor bana. Yerlerde kalmasın sakal diye. Onları özel böyle efendim muhafazaya koyuyor e, zarfın içinde. Sonra toprağa gömdürüyor onları ki. Ayak basmayan yerlere mesela. Musluğa bile atmıyor. Niye musluktan lahıma gider kanaldan diye. Sakal bu. Sen dersen ki efendim tüyde de keramet olsa keçi de olmaz. Kevbestavrullah. Bunu bir Müslüman der mi? Cami imamı diyor bu lafı. Cami imamı diyor bu lafı. Bunda din iman kalı, Sakala hakaret. Saraydı. Başın mı yarıldı? Ne sardın kafana? Bak bak bak. Cami cemaati böyle cahil olur mu ya? Misvak. Efendimiz devamlı kullanır en büyük sünnetinde. Odunu ne soktun ağzına? vicdan herif. Diş fırçası yok muydu? diyor. Siva sivâküm ed ed-hâratül-lil-femî merdâtül Misvak ağzı temizler, Allah'ı razı eder buyuruyor Resulullah Efendimiz. Mevla ondan razı oluyor. Dünya bir araya gelse Allah razı edemez. Bir misvak kullansan razı geliyor sen. Sen onun sünnetini nasıl yabanatırsın? Harun Reşit sofrasından yemek yedirirken bir gün ziyafetinde Ebu Yusuf bulundu. Müçtehit Hanefi fukahasından mevzu geldi yemeklerden kabak bahsedildi. Rasulullah Efendimiz kâne l -qisa diyor kitaplarımızda, hadis-i şeriflerde geçiyor. Kabağı severdi Peygamberimiz sallallâzım. Hangi kabak? O yemek kabağı, acur dediğimiz yani tatlı kabağı değil. Medine'de yetişen o acur dediğimiz yemek kabağı. Herifin biri de sofrada demesi mi ki ben de hiç sevmem diyor. Hemen İmam-ı Ebu Yusuf, Harun Reşit'e dedi ki tevbe etmezse şu herifin kafasını hur dedi. Herif dedi ulan ne oluyor dedi ya o kabak sevmek... İmandan mıdır dedik kafamızdan olacağız ya. Dinden mi çıktık? Resulullah Efendimiz sirkeyi severdi. Bak ben sirkeyi yemiyorum. Salataya bir damla sirke konsa benim midem çekmiyor. Anlıyorum hemen kokudan midem çekmiyor. Ama Resulullah sevdiğini bildiğim için bir lokma mutlaka alırım. Ve orada cemaatada derim ki her zaman Resulullah sirkeyi severdi. Biz de severiz. Yani bunu demek mecburiyetinde duyup kendimi hissediyorum ama yemeyebilirim. Yani kabak yemek, sirke yemek iman şartı değil. Yemesen de gavur olacak değilsin. Ama Rasulullah'ın sevdiğini sevmek imandandır kardeş. Sen Rasulullah'ın sevdiğini sevmem demekle ne demek istiyorsun? Sevdiğini sevmem. İşte bu lav adamı dinden çıkarıyor. O neyi sevdi biz onu seveceğiz. Allah'ın Habibi sevgilisi biz. Onu sevdikleri Allah'ın sevdikleri demektir. Biz de seveceğiz. Hangisini anlatalım? Onun dini tazım ister. Efendi kardeşlerim, sevgi böyle ispat edilir. İtaatla, ittiba ile. Üç şey kimde bulunursa iman tadını tadar. Allah ve Resulü her şeyden sevgili gidecek. Lafta değil. Canını istese vereceksin. Bu Bekri Sıddık dedi ki, Ya Resulallah, şimdi emretsen öldür kendini vallahi öldürürüm. Dedi sadakta de ya Babakir, doğru söyledin, o sıddıktır, yalan söyler mi? Hz. Ömer dedi, vallahi Allah şimdi emretsin, canımı veririm. Yemin etti be! i̇bn Mesud öyle, Ammar ibn Yaser öyle, Sehabit ibn-i Kaysa öyle, ya, Resulullah ammet ettiği sahabeler, İbnü i Ravaha, Abdullah ibn-i Revaha, Resulullah buyuruyor ki, Allah bunu emretse canını ver, bu hemen verir diyor. Resulullah şahitlik ediyor ya! İbn-i ümm Abd öyle, sahabelerden tefsirlerde geçiyor. Mevla bize şimdi emrede canınızı verin. Ne deriz? Yok ya ben daha gencim, daha işim gücüm var. Nere öleceğim daha zamanı değil. Ben ölemem şimdi deriz. Kaçarız. Mevla biliyor bizim ne mal olduğumuzu. Nebule estağidü Ve aleyhim أنفسكم أو اخرجوا من دعاركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو وَإِلَا لَا دَيْنَا هَمْ مِنْ ve اَجَرًا عَظِيبًا وَلَهَدَيْنَا هَمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Biz onlara farz edecek gidiyor, Kendinizi öldürün veya benim rızam için vatanınızdan çıkın, Allah'a buyuruyor ben bilmez miyim yarattıklarımın ne mal olduğunu, Müslümanım diyenlerin çoğu bunu yapmaz. Yapmaz diyor da, çoğu yapmaz, azı yapar. Allah'ım bizi o azlardan eylesin. Amin. Bizden canımızı isteyen yok ama elbette imtihanlar vardır. Aha Çeçenistan, aha Bosna, din için imtihan yapacak. Türkiye'de ne olacağı belli midir? Kaç bakalım dinden den gavur ol kurtul, ebedi cehenneme gir bakalım kurtulabilecek misin? Gavurdan korkuna gavur ol bakalım kurtulabilecek misin Allah'ın elinde? Canını vereceksin dinini vermeyeceksin, şaka mıdır bu? Rabbin bilmez mi kullanın ne mal olduğunu? Kendilerine vaz edileni yapsalar elbette onlar için dünya ahiret daha hayırlı olur, imanda sebat bakımından daha kuvvetli olur. İşte o zaman biz onlara tarafımızdan öyle büyük mükafatlar veririz, onları dosdoğru yola hidat ederiz. İşte o zaman dünya ahiretleri mamur olur. Ama bizim dediğimizi terk ederseler iki cihanları berbat olur. Ya dinleyeceksin, sevgiyle, sevgiyle, efendim laflan sevgi ispat edemezsin. Canını ver dedim vereceksin, malını ver dediğimi vereceksin, uykunu ver dediğimi feda edeceksin. Sen nasıl bedava cennet arıyorsun hiçbir şey vermeden ya? Sahabe İkram öyle mi Allah'ın sevgisi, Rasûlünün sevgisi işleyecek, kişine yer edecek, bu hususta hiç şey görmeyeceksin. Biz nerede ya? Mecnun geçiyor, adamın birinin önünden namaz kılarken, adam da sağ eliyle böyle Mecnun'u durduruyor, geçme önümde. Fıkıhta vardır, bir insan namaz kılarken önünden geçene sağ eliyle müdahale edebilir, sol el oynamayacak, iki el hareket ederse namaz gider. Ama sol el duracak yerinde sağ el beraber hangi taraftan gelirse böyle durdurmak var. Ama iki saf önden gidip de herifi durdurma önünden geçecek diye senin de namazın gider yerinden ama Secde edi yani elin yetişecek yerden geçerse demektir. Elin yetişemeyecek yere kadar gidip de herife ne o nereden geçiyorsun lan falan tersin. Senin de namazın gider sonra öyle hareket yapmayacak. Namaz bitti Mecnun dedi herife ki ben Leyla'nın aşkından dedi seni görmedim. Sen Mevla'nın huzurunda beni nasıl gördün dedi. Ama rezil etti ya. Bir namaza duruyoruz. Köya Allah'ın huzurunda 70 bin perde açıldı bize. Nerede? Sinek mi uçtu, sivri miydi, kara mıydı, beni mi soktu, onu mu soktu? Önde kim var, arkada kim var? Camdan dışarı bir gazda kaste okuyacağız orada görsek yanda ya. Televizyona bakarak namaz kılanlar var, tesbih çekenler vardır ya. Şarkı oradan çalıyor, karı oradan çıkıyor, bu buradan zikir çekiyor, namaz kılıyor. Geçiyor öbür odaya diyor ki sesini açın ha! Oradan geçiyor öbür odaya namaz kılacak da kaçırmasın diye, sesini açın ha! Demiyor ulan kapatın namaz kılacak. E, bu adam Allah'ı seviyor her şeyden çok. Yalancıdır işte. Dikkat edin. Sevgi neyle olur? Mevla'yı devamlı zikri. Men be şey'en ektara zikra. Rasulullah burada ki, bir şeyi seven ondan çok bahseder. Mesela bir adamı çok anlatana ne derler? Ulan sen de bu adamı amma seviyorsun ya, hep onu konuşuyorsun. E tabi, seven sevdiğini konuşur. E Allah'a da ne kadar zikrediyorsun? 24 saatte 48 bin nefes alıyorsun. Kaç kere Allah diyorsun? Kaç kere la ila illallah diyorsun? Rasulullah'a ne kadar salavat getiriyorsun? Dır dır dır dır gıybet dedikodu iftira, ömrün geçti. Ondan Allah Allah'a her şeyden çok seviyorsun, aklına geldiği yok, diline geldiği Bu sevgi nasıl olacak? Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa orada Allah'ın evi olur.